Tıkla ve dinle. İyi günler değerli izleyenler. Radyo Baks'ta bir Akdeniz'in Tanıkları programında yeniden birlikteyiz. Bugünkü konumuz, söyleşimiz oldukça güncel bir konu. Geçtiğimiz hafta içinde basında geniş biçimde yer aldı. 20-22 Mayıs tarihleri arasında İzmir'de Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Genel Merkezinin ve Köy Enüstüleri İsmail Hakkı Tonguç Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ortaklaşa düzenledikleri bir İsmail Hakkı Tonguç Sempozyumu yapıldı. Güncelliğini koruması nedeniyle bugün bu sempozyuma katılan bir değerli hemşerimizi, değerli arkadaşımızı konuk ediyoruz. Sayın Yavuz Ali Sakarya. Yavuz Ali Sakarya yalnız değildi Antalya'dan söz konusu sempozyumda. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Profesör Doktor Muhalle Aksu Hanımefendi Atatürk'ü Düşüne Derneği'nden Mediha Demirağ Hanımefendi ve Yeni Kuşak Kıyanüsler Derneği Antalya Şubesi Başkanı Musa Kazım Kocaoğlu Beyefendi katılmışlardı. Yavuz Ali ya Antalya Rehberler Derneği Başkanlığını yürütüyor. İngilizce öğretmeni olarak görev yapıyor. Kendisiyle bu Önemli konuyu bizim eğitim tarihimizde, Cumhuriyet'in eğitim tarihinde önemli bir parantez olan köy enistikleri konusunu ve özellikle köy yaptığı katkı nedeniyle bu yıl 50. yılında, ölümünün 50. yılında düzenlenen İsmail Hakkı Tongucan'la simpozyumunu birlikte değerlendireceğiz. Yavuz Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet. Önce ben şeyi merak ediyorum Yavuz Bey. Bu Yeni Kuşak Köy Enüstü Derneği. Yani köy enüstüleri kapatıldı. 60 sene olmuş. Birileri çıkmış Yeni Kuşak adıyla. O insanların birçoğu artık bu dünyada yaşamıyorlar. Ama birileri çıkmış o muhteşem mirasa. Cumhuriyetin en büyük projelerinden biri olduğunu düşündüğümüz, inandığımız o muhteşem mirasa. Sahip çıkıp onu yaşatmaya uğraşıyor. Nedir bu? şimdi olayı şöyle değerlendirmek lazım 1950'li yıllarda devrin iktidar tarafından köen sütüleri haksız bir şekilde kapatılınca bu düşünceyi, bu felsefeyi e, devam ettirmek isteyen insanlar işte 2010'lu senelere geldiği zaman 2000'li yıllara geldikleri zaman doğru olan yaklaşımı, doğru olan eğitsel yaklaşımı yeniden gündeme taşımak, onu sürdürmek ve e, bu işe baş koyan insanları, Hasan Ali Yücel gibi e, İsmail Hakkı Tonguç gibi e, eğitim bilim adına e, önemli işler başarmış insanları e, ölümsüzlük e, noktasına getirmek, onlara e, düşünceleriyle yaşarlık, yaşam yaşayabilirdik kazandırmak adına sahiplenmek adına böyle bir dernek kurdular. Genel merkezi İzmir'dedir. Kemal Kocabaş 950 Üniversitesi'nden Sayın Kemal Kocabaş başkanlığını yapıyor ve çok güzel işi iyi kavramış bir ekip tarafından sürdürülüyor. Zaten bu sempozyumu da e, Tonguç'un e, 50. ölüm yıl dönümünde onun hala yaşadığını 50 yıl geçmiş olmasına rağmen hala yaşadığını düşünceleriyle fikirleriyle yol göstermeye devam ettiğini vurgulamak anlamında e, sürdürüyoruz. E, bunun e, gün geçtikçe artan, ivme kazanan bir yaklaşım Var. En son sempozyumda da gerçekten bunu gördük. Çünkü 20 oturum yapıldı 3 günde. Sabahtan akşama kadar iki salonda gerçekleştirildi oturumlar ve 75 bildiri sunuldu. E, bildiri sunan insanlar da sıradan insanlar değildi. Birçok üniversitenin akademi çevreleri, akademisyenler ve e, oralarda lisans yüksek lisans ya da doktora çalışmaları yapan insanlar, enstitülüler, enstitülü öğretmenlerin bugün yaşayan ve olaya sahip çıkan çocukları, e, enstitülü kavramını iyi kavramış olan e, günümüzün çağdaş öğretmenleri, vardı. Evet. Ş şeye, projeye sahip çıkmak yani altında yatan özellik evet. yeni kuşağı. Yani şu değil değil mi? Yani bir nostalji değil. Hayır. Bunu nostalji olarak algılamak çok doğru değil. Çünkü sempozyum ya da konuşan ya da derneğin kuruluş amaçları içerisinde de bir şekilde haince kapatılan ya da ülkenin geleceğine, eğitim alanındaki geleceğine e, hayince yaklaşılan bir projenin e, yaşam, e, tekrar yaşam kazanmasıydı. Bunu söylerken hani e, herkes eski anılarını ansın, ne bileyim nostaljik olarak şu şöyleydi, bu böyleydi diye değil. değerlendirmek değil. E, oradan çıkartılan derslerle e, dünyadaki özgün proje olarak, eğitim projesi olarak bir tek yüz akı olan e, iki şeyden biz e, gurur duyuyoruz. Bir Mustafa Kemal'in tam bağımsızlık için verdiği savaş dünyaya örnek olmuştur. Bir de e, Tonguç'un ve Hasan Ali Yücel'in eğitim alanında dünyaya verdiği bu yoktan var ettikleri bize özgün proje e, örnek olmuştur. Başka da gösterebileceğimiz çok fazla bir şey yok. Bu iki projeye hem sahip çıkmamız gerekiyor hem de altlarını doldurarak günümüzün ihtiyaçlarına cevap verir hale getirmemiz gerekiyor. Güzel. Ve bunun e, merkezi İzmir'de, yani bu yeni e, kuşak, krensler derneğinin merkezi İzmir'de. Sizce bu İzmir'de oluşunun ne? onu merak ediyorum, konularımıza geçeceğiz. Evet, şimdi şöyle söyleyeyim, ilk hareket, yani bir ilk hareket, ilk ivmeyle ilgisi var o olayın. E, nasıl Atatürk 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktıysa, e, bu hareket de İzmir'den e, bir şekilde e, hareketlenerek çıktı. Ee, onun altyapısında aslında ortakların çok oraya yakın olması. Ortaklar Köy Enstitüsü'nün ve Kızılçulu'nun çok yakın olması. Ee, bu işe baş koymuş demin adını verdim Sayın Kemal Kocabaş gibi arkadaşlarımızın e, ortaklar mezunu olmaları, Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerin çocukları olmaları ve bir çatı altında toplanarak hani bu işi e, günümüzün ihtiyaçlarına cevap verir halde e, olaya bakmaya çalışmaları o çatı altında toplanmak İzmir'den başladı. Bu bir bu... Birinci bölümde son soru. Türkiye'nin Çeyinde örgütlenmesi var mı? Ee, var tabii. E, şimdi aslında Köyen Sütlüler benim iki çeşit örgütlenme var. Bir de İstanbul'da Köyen Sütlüler Derneği Değil. var ama e, ses soluk getirmeye bakınca çıkardığı yayınlarla efendime e, dergilerle e, şu anda Yeni Kuşak gerçekten önemli bir misyonu sürdürüyor. E, evet. Her ay sürekli çıkardıkları yayın var. E, Birçok insan olaya sahip çıkıyor bizim buradaki müdafaa Hukuk Derneği'nin çıkardığı Hı -hı. şey gibi dergi gibi çok içeriği olan dolu dolu kapsamlı bir dergi çıkıyor yani Hı -hı. ve e dünkü o nostalji diye nitelendirdiğin olayı bugünün gerçeğine bağdaştırmaya ve ülkenin bugünkü eğitim sistemine uygun olan Türkiye gerçeğine bugün uygun olan sistemi bulmaya yerleştirmeye yönelik bir olay. Hemen şöyle bağlayayım. 1940'lı yıllarda %46, şey, %80'i köylü olan nüfus bugün tam tersine dönmüştür. Şehirli nüfusa dönmüştür. Ama Türkiye'nin eğitim sorunları bitmemiştir. Niye bitmemiştir? İşte varoşlar sorun üretmeye devam etmektedir. Dolayısıyla yeni yapılanla e, köyleri e, e, ön plana getiren enstitüleri biçiminde bir yapılanma olmayacaktır. Mutlaka kentlerin varoşlarını da kapsamına alan e, belki kent e, enstitüleri ya da varoş enstitüleri adı ne olursa ama bizim insanımıza özgü e, eğitim sistemini e, bizden kaynaklanan hale getiren bir düzen olmalı. Zaten Hasan Ali Yücel de öyle söylüyor. Biz hiç kimseyi taklit etmedik bu projeyi hazırlarken. Bu özgün bir projedir. Taklit etmek isteyenler bizden alsın bizi taklit etsin. Evet. Nitekim benim bildiğim kadarıyla dünyada geri kalmış ülkelere Birleşik Milletler tarafından önerilen bir proje olduğunu ben hatırlıyorum Değil Evet, UNESCO'nun evet. önerdiği bir proje. Evet. Onunla ilgili bir i̇şte şey anlatacağım. Uygulayan evet. ülkelerde var, var onu tabii. belki ilerideki kitaplarda. Evet, olabilir. Evet. değineceğiz. Peki İki ayrı e, salonda ve iki ayrı e, başlık altında mıydı e, şeyler? Hayır, e, şöyle söyleyeyim. E, bize e, sempozyum yapılacak, e, çok geniş kapsamlı bir sempozyum düşünülüyor e, dendiği zaman e, konu başlıkları e, eğitim ve e, İsmail Hakkı Tonguç, Tonguç. ilintisi Anladım. kurulacak şekilde planlandı. Onun hayatından tutun da işte mesela bana önce Aksu ve İsmail Hakkı Tonguç konusunu işte istersen dediler. Hı -hı. Düşünebilirdim ama ben onu kitapta değerlendireceğimiz için Aksu kitabında yani tazeliğini korusun ne bileyim insanlara da sürpriz olsun diye onu almak istemedim. Anladım. Başka bir konuyu aldım ben. Yoksulluk Anladım. ve okuma hakkını aldım. Bildiri konu oydu evet. ee, istersen oraya geçmeden şeyir ve ee, e... UNESCO ile ilgili olayı Evet, söyleyeyim. onu bir söyleyeyim ondan sonra şimdi Hindistan Milli Eğitim Bakanı Türkiye'ye geliyor onlara UNESCO demiş ki Türkiye'de çok güzel bir model var onu uygulayın sizde bakın geri kalmış ülkelerde bu tip bir şey var lütfen yaklaşın bu konuya adresini almak istediler. milli eğitime gidiyorlar milli eğitimde hiç kimse biz böyle bir adamı tanımıyoruz diyorlar senelerce e, milli eğitime şekil vermiş bir insanı tanımıyorlar. tanımıyorlar. 1950'li yıllarda Aynı yani yıllardır. görevden alındığı dönemde e, Büyükelçi bu defa bakana karşı mahcup olmamak için telefon defterlerinden buluyor. Tonguç'un adını İsmail Hangi Tonguç diye telefon ediyor. Siz misiniz efendim diyor. De, Tonguç kendisi çıkıyor telefona. İşte görüşmek istiyoruz diyor. O da diyor ki e, Sayın Bakan diyor zahmet etmesin bana diyor nerede buluşacaksanız sayın ben kendim gelirim diyor. Gidiyor gerçekten. Evet. Soruyorlar işte bu projeyi uygulamak istiyoruz. Ne öneriyorsun? Nasıl yapabiliriz? İlk sorusu şu oluyor İsmail Akıncıoğlu için. Diyor ki e, Sayın Bakan diyor Toprak Reformunu yaptınız mı ülkenizde diyor. Evet. O da diyor ki Heri yapmadık diyor. O zaman diyor Bu projeyi lütfen diyor gündeme koymayın. Biz o yanlış yaptık diyor. Eğer Toprak Reformunu yaparak başlasaydık bu projeye diyor. Bugün Türkiye'yi kimse tutamazdı diyor kalkınma anlamda. En, bir, en, en, en büyük sıkıntısı e, o yani. Onu e, anlatmadan geçemedim. Evet, evet. Gerçekten öyle. Yani bu e, şey en çarpıcı bir e, şeyin, bir büyük projenin başlatılması. Evet. Hani o, hep evet. söylerler ya başlatma, bitirmenin yarısı falan diye. Kesinlikle. Başlama aslında bitirmenin yarısının olmadığı bu projede. Şimdi bir biz ortaya... de tabii bu proje yarım kalmış bir proje. Keşke bir 10 sene daha, keşke bir 20 sene daha devam edebilseydi. Evet. Keşke İnönü'nün, İsmet İnönü'nün başlangıçta söylediği gibi çocuklar gelin e, enstitü sayısını 60'a çıkartalım. 21'de bırakmayalım. Gelin 60'a çıkardım. Gelin buraları alabildiğimiz kadar çok sayıda kız çocuğunu alalım. İleride koşullar değişir. Bize bunları yaptırmazlar dediği zaman ülkenin koşulları tabii iyi niyetlisizlik söz konusu değil. Ee, Hasan Özel acısından veya Tonguç'tan acısından ee, onlar da diyorlar ki paşam doğrudur ya da cumhurbaşkanım doğrudur ama bizim e, ülke olarak içinde bulunduğumuz koşullar 20'den fazlasını açabilecek konumda değil. Biz e, çok zor koşullarda hiç yoktan okullar var ediyoruz. 60 yerde birden açarsak dikkatimiz dağılır. Hepsini birden kontrol edemeyiz diyorlar. Haklı olarak. Ama keşke açılabilseydi. Keşke evet. daha çok kadın okutulabilseydi. Keşke daha çok enstit açılabilseydi. E, o zaman e, ülkenin makus talihi e, gerçekten eğitim alanında da yenilebilir. Yani. Şimdi isterseniz e, söyleşimizin bundan sonraki bölümünde önce bir Tonguç'u tanıyalım. Evet. Yani bir kısaca Hasan'ın evet. Yücel'i tanıyalım. Evet. Ondan sonra Tonguç'u tanıyalım. Daha sonra bildiri konusunda sizin içinde yer aldığınız grubun bildiri konusunda e, bildirileri ve tebliğleri konusunda bir görüştükten sonra sizin bildirinizin içeriğine bakalım. Tamam öyle e, yapalım. Şimdi... Şimdi önce şeye Hasan Ali Yücel kimdir? Hasan Ali Yücel, e, Türk Milli Eğitimi'nin gururla övünebileceği bir Milli Eğitim Bakanı'dır. Gelmiş geçmiş, Kaç e, bakanların yapıyor? içerisinde e, en çok e, Milli Eğitim adına fonksiyon üretmiş. 7 sene, 7 ay, 7 gün görevde kalmış. E, en uzun yani literatürde öyle geçiyor. En uzun süre bakanlık yapmış insan olarak litörü türe girmiş. Efsanevi Milli Eğitim Bakanı'dır. Hiçbir bakan bir sürü bakan gördük bugüne kadar. Hiçbirisi onun yaptığını yapmamıştır. İşte Ah Kitaplar denilen e, Maarif Bakanlığı'nın o dönemde çıkardığı klasikler çevrilerek çocukların ufkunun açıldığı e, hatta aksu ile ilgili şöyle bir olay var. Bir e, Alman mühendis yoldan geçerken e, aksu'da öğrencileri mandolin çalarken görüyor. Bir ağacın altında gidiyor memleketine diyor ki ya diyor Türkiye'de bir okul gördüm diyor. Çocuklar diyor mandolinle ağaçları büyütüyorlar diyor. Evet yani evet. mandolinle çocukların ağaç büyütebildikleri ortamı sağlayan bir bakan e, Hasan Ali Yüce. Evet. E, o nedenle verdiği emek kesinlikle şey yapılamaz. Evet. Şey onun döneminde. E... E, Tabii ondan Aa, önce aynen, klasiklerin çevrildiği Tabii klasikler, klasik İstanbul Üniversitesi'nin kuruluşu Batı ve Doğu klasikleri aynı hepsi değil mi? sadece ayrım yapmıyor. Tabii, Çünkü kendisi, kendisi bir felsefe insanı, kendisi evet. bir sanat insanı, evet. kendisi bir eğitim insanı, Gazi Eğitim Enstitüsü'nün efsanevi müdürü arkasından e, İsmail Hakkı Tonguç oraya müdür vekili yapmış. E, İsmail Hakkı Tonguç oranın resim bölümünü kurmuş. Bugün sanat adına evet, birçok evet. insanın yetiştirildiği bir yer. E, üniversite konusunda ilk girişimleri yapan Hasan Ali Yücel dolayısıyla birçok ilkleri olan eğitim tarihinde birçok ilkleri olan bir insan o nedenle unutulmazlardan bir tanesi işte görevden alındıktan sonra sıkıntılı dönemler yaşıyor kendi arkadaşları bile dışlıyorlar e, yalnızlığı itiliyor ama hiç hak etmiyor. Hasan Ali Bey. Tabii Hasan yani. Bey. E, İsmail Hakkı Tonguc'un şansı da e, önce Sahte Tarıkan tarafından e, Genel Müdürlüğü'ye vekaleten getiriliyor. E, görevlerini üretip raporlarını hazırlayıp işlemlere başladıktan sonra işte eğitmen projesi ya da köyansızları projesi diye devam ederken Bakan değişikliğiyle Hasan Ali Yücel'in bakanlığa gelmesiyle, e, onun da e, İsmail Akdoğancı kaldığı yerden devam etmesi konusunda teşvikleri sonucunda e, bu proje yaşam kazanıyor. 17 Nisan 1940 Türk eğitim tarihinde gerçekten bir şeydir. E, devrimdir diyelim. Yani, e, devrimden başka bir sözcük şu anda e, bu sözlü şeyde ortamda e, başkası aklıma gelmiyor. Gerçek bir devrimdir yani. E, gene hep Keşke devam ettirebilseydik. Keşke biz bugün aklımızı başımıza toplayabilsek de toplumun bugünkü ihtiyaçları doğrultusunda şimdi bu projeleri hayata geçirebilsek yeniden. Belki yine bir parantezle evet. kö köyün üstlerinin dayandığı ana e, felsefe ana, bu Opel ana uygulama modeli nedir? Ş şöyle, e, öncelikle zamanı iyi kullanmak. Evet. Yani e, kısıtlı zamanı. E, devletin ayırabildiği ya da ayıramadığı kısıtlı olanakları e, müteahhite oraya buraya kaptırmadan ee, çalışanların, öğrencilerin, öğretmenlerin, usta öğreticilerin de enerjilerini devreye koyarak e, onlara e, yapıcı, yaratıcı, e, iş içinde e, öğretici, üretici bir e, bakış açısı kazandırmak. Zaten e, olmazı olduran da enstitler açısından e, bu bakış açısı. E, açık havayı dershane olarak kullanmak fırsat buldukça dışarıya çıkmak yani okulun dışına çıkmak. Bugün de öyle değil mi? Bugün de eğitimin temeli o değil mi? Yani doğanın içerisine çıkmak, onun imkanlarından yararlanmak onu değiştirmek değil mi? Yapabiliyorsak ama biz sadece onu bozmakla meşgulüz. Ona zarar vermekle meşgulüz şu anda. Onlar üreterek onu elde ettiklerini katlayarak ve başka enstitülere de bu imkanlarını sunarak birbirlerine yeter bir konuma geliyorlar ki yapılan iş sonsuz zor aşama adı gerçekleşiyor. Hangi aşamada? İkinci Dünya Savaşı'nın Savaşı. en civcivli zamanında bunları yapıyorlar. 41. Evet, evet. Yani ben Aksu ile ilgili konumuzda direkt alakalı değil ama ilk müdürün Talat Ersoy'un "Çocuklarım aç kalmasın." diye Aksu'dan motosikletine atlayıp şeyde Korkuteli'nde, Elmalı Yaylaları'nda ev ev dolaşıp oralardan 3 kilo, 5 kilo, 2 kilo ne bulduysa un, bulgur, işi, buğday bulup onu ak değirmeni var ya akların değirmeni oraya getirip şeye de, okula da haber gönderip güçlü kuvvetli çocuklar getirin çuvallar taşınacak diye çocukları getirip orada çuvalları taşıttırdığın un haline getirdiğini ve çocukları okulun fırınında ekmek pişterek aç bırakmadığını biliyoruz. Bunu bugün hangi müdür yapıyor? Ya da hangi okul böyle bir anlayışa sahip? Evet. Evet. Yani işin özü orası e, iş içinde yaparak e, öğrenme ve tamamen baştan sona üretime yönelik e, çalışmalar yapmak ve kendi kendine yetme. işin özü temeli bu yani. Sohbetimiz çok iyi gidiyor. E, yani o kadar güzel bir akış yakaladık ki kesmek de istemiyorum ama bir ara vermek durumundayız. E, değerli izleyenler kısa bir aradan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Hey. Ya nasıl beyazlatıyor merak ediyor musun? Hem de tek fırçalamada anında işte böyle. <San> Hepsi bu. Her şey bu özel mavi köpük sayesinde. Muhteşem değil mi? Signal White Now. Tek fırçalamada anında beyaz dişler. Harika anlar signal gülüşüyle başlar. Bu ülkenin aydınlık insanları size Cumhuriyet yakışır. Teşekkürler Antalya. Teşekkürler Akdeniz. Cumhuriyet Akdeniz, Cumhuriyet Gazetesi'nin ücretsiz bölgei. Her gün Cumhuriyet'le birlikte bağlayız. Sesli Gazete, hafta içi her sabah saat 08.30'da ve akşam saat 18.15'de Radyo Bankası'da. Ümit Dileli ile... Sesli Gazete. Sonra nedir bu laiklik ne, Allahçına? Şey bir tarif edin diyoruz. Ne meselemiş ya? Dinide istismardı. Paralar toplamışlar. Ama sen ispatlayamazsan ben milletvekillinden çekilmeni istemiyorum. Çık televizyona. İddia namenin kabulüne oy birliğiyle ile kadar verildi. Sesli Gazete yine demokratik, çağdaş, layık bir Türkiye için sesini yükseltmeyi sürdürüyor. Ümit Dilili ile Sesli Gazete. Gerçekleri Sesli Gazeteden öğreneceksiniz. Değerli izleyenler, Sayın Yavuz Ali Sakarya ile köy en ve 22-24 Mayıs tarihleri arasında İzmir'de yapılan İsmail Haki Tonguç Mayıs. Mayıs tarihleri arasında İzmir'de yapılan e, Tonguç sempozyumuyla ilgili 50. ölüm yıl döneminde Tonguç sempozyumuyla ilgili sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi e, Hasan Ali Yücel, Milli Eğitim Bakanı olarak öyle kazandırdığı birçok şey var sisteme. Ama daha sonra çekilip gidiyor adamcağız. Ama onunla birlikte çalışan çok değerli bir insan var. Nitekim Sempozyum'a konu olan o insan. İsmail Akutonguç. Şeyin konusu da o. Evet. Sempozyum'un Sempozyum, konusu da o. Onun o. aydınlığında, evet. aydınlığında evet. şimdi aydınlığında. Yani belki o ortamı bizi izleyenler bağışlasınlar. O ortamı böyle kısaca değinmekte fayda var. Kurtuluş Savaşı'nı yapmış. Değil mi? Evet. 50 Son 50 sene iç Kurtuluş Savaşı'na gelene kadar ülke topraklarının sahip olduğu topraktarın önemli bir bölümünü kaybetmiş. O kaybettiği yerlerden dehşetli yoksulluk içinde hastalıklı bir göç dalgası yayılıp gelmiş Anadolu'ya. Savaştan çıkmış bir ulus fakir fukara yüzde 95'inin okuma yazma bilmediği bir ortamda eğitim reformu yapıyorsunuz yüzde 90 95'i köylü değil mi? 80'ten fazlası Ula, ulaşılamayan e, topraklar hiç girilmemiş coğrafyalar bu coğrafyada yaşayan Anadolu halkı ve bunlarla birlikte yeni bir devlet projesi adı Cumhuriyet olan yeni bir devlet projesi Atatürk, Türk e, hep söyler ya, yani be, be, bellediğimiz güzel sözlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Temeli kültürdür diyor. Ama kültür içinde belli bir e, e, algılama düzeyinin olması, yaratılması lazım. O da devletin işi. Çünkü devlet e, ten başka bu işi yapacak e, başka bir kurum yok. Devlet yapacak, cumhuriyet yapacak. O, o, o koşulların ve o anlayışın ürünü köy Hatta ben Yavuz Bey yanılıyorsam düzeltin. Ee, bu askerlikte Ali Okulları denen bir kurum vardır. Bu evet. köy çocuklarını okuma yazma bilmeyen köy çocuklarını iki ayda okur yazar hale getirip onları kendi köylerinde e, işte kültür açısı olarak kullanma, değerlendirme. Bu 1930'ların ortalarındaki e, Mustafa Kemal e, Atatürk'ün projesidir. Ali Okulu demeyelim de eğitmenlik projesidir. Evet. evet. Tabii yani o şimdiye Kalan adıyla Ali Okulu. Evet, evet. Yani e, ama adı Eğitimlik projesi oradan çıkan mezun olanlar e, köylerinde eğitmen olarak görev yapıyorlar. Halka okuma yazma öğretiyorlar. Temelinde böyle bir şey var. Böyle bir dürtü var. Evet. Ama e, şeyin e, hükümet e, kanadını yani bu projenin hükümet kanadını e, iradeyi oluşturan e, kanadın ötesinde uygulamada olan bir adam var. İsmail Akıtonmuş şu adam. Doğru. Evet. Belki onun çok kısaca özgeçmişinden e, söz edip başarılarına bir, birlikte değinelim. Şimdi e, bu kadar kısa var. zamanda olayı bu kadar güzel özetleyebilirsin. Benim yapacağım işi gerçekten biraz e, kolaylaştırmış <gülüyor> oldun. Aslında kurtuluş savaşı kazanılmış işte İnönü Atatürk'ün deyimiyle bağımsızlık yolunda ilerlerken mahkus talihini milletin yenmiş İnönü savaşlarında ve 23 Nisan meclis toplantıları 29 Ekim Cumhuriyet'in ilanıyla bir ufuk açılmış ülkeye. Bu ufkun en ötesinde en ileriyi gören noktada Mustafa Kemal var. Mustafa Kemal bir komutan olmasına rağmen bir general olmasına rağmen hep eğitim demişti. Hep barış demişti. Hep insanın eğitimini, Türk insanının eğitimini... E... Ön plana almıştır. Koşullar öyle bir noktaya gelmiştir ki 1900 şey Cumhuriyet'in ilanından sonra e, şanstır belki bu ülke açısından. İsmet İnönü onun başbakanı olmuştur. Mustafa Necati e, Milli Eğitim Bakanı olmuştur ilk kez. Arkasından Saffet Arıkan gelmiştir göreve. O projeyi devam ettirmiştir genç yaşta Mustafa Necati ölünce. Mustafa e, e, Saffet Arıkan e, İsmail Hakkı Tonguç'u keşfetmiştir. Daha doğrusu ona e, ismi lanse edilmiştir. Gerçekten e, çözümüne diye sorduğu zaman ne yapacağız bunu dediği zaman İsmail Hakkı Tonguş bu hazırladığınız raporla hiçbir şey olmaz. Bunları tamamen yeniden değerlendirmek gerekir diye bakmıştır. Ve arkasından bakan e, Hasan Ali Yücel demin konuştuğumuz gibi göreve gelince tam yetkiyle e, ülkenin ikinci defa e, Markus halini eğitim alanında yenmek adına e, İsmail Hakkı Tonguç'u göreve getirmişti. İsmail Hakkı Tonguç eğitimi gereği öğretmen okulu, pardon İlk Genel Müdürlüğü noktasına kadar gelmiş. Çok büyük yetkilerle donanmış olmasına rağmen çocukluğundan başlayarak halktan biri olarak kalmayı Halkın temsilcisi olarak kalmayı başarabilmiş e, ve e, alçak gönüllüğü insanlara tepeden bakmayan, e, onlar gibi yaşayan, sade e, görünümüyle onlara hep örnek olan bir kişilik sergilemiştir. Bu gerçekten büyük bir şanstır. Bu kadar güzide insanın bir araya toplanabilmesi de Cumhuriyet'in şansıdır aslında. Evet. E, keşke o e, anlayış, o kafa yapısı... E, İleriki dönemlerde de sürdürülebilseydim. Keşke mesai arkadaşları olan şey Reşat Şemsettin Sirer, Köni gibi insanlar sonradan davaya ihale etmeyip ya da kendi sınıflarının temsilcisi olarak toprak ağalığı ne bileyim ya da e, üstün sınıfın, elit sınıfın menfaatlerini gözetmek bağısına halkı dışlayıp e, köy enstitüleri projesine keşke son vermeselerdi, keşke e, sahiplenebilselerdi de ülkemiz bugün e, Avrupa Birliği kapılarında e, kuyrukta beklemeseydi, e, gelişmişlik anlamına e, bulunduğu noktadan çok daha ileri bir noktada bulunabilseydi. Keşke e, bugün işte birçok şeyi kader diye belirlediğimiz kader diye algıladığımız birçok şeyi gerçekten kader olmadığını bunun bir cahalet bilgisizlik ilgisizlik sorumsuzluk sonucu meydana geldiğini keşke bugün algılayabilsek onun bilincine farkında olabilseydik ama ne yazık ki olamamıştır. Şimdi Tonguç, Tonguç göçmen değil mi? Termin. Kesinlikle bir göçmen çocuğu. Bulgaristan'ın Silistre iline bağlı Totrakan ilçesinin bugün adı, adı Sokol olan Tatar-Atmaca köyünde doğuyor. Yıl 1893. 1960'da da 27 Mayıs İhtilalinin hemen arkasından bir ay içerisinde de gözlerini kapatıyor. Bir şeye çok seviniyorum aslında. Eğer ihtilali ya da bu 27 Mayıs devrimini görmeseydi herhalde gözleri açık giderdi ama evet. onu görmüş. Evet. Hasan Ali Yücel'in Milli Birlik Komitesi'nde görev aldığını görmüş. Hatta arkadaşlarıyla birlikte son demlerinde, son artık ölüme yakın olduğu dönemlerde Hasan olan Yüksek Köy Enstitüsü'nü ziyaret edip orada gözleri dolu dolu bunları yaşamış bir insan yani. Evet. Belki de burası ancak işte o son bölüm sevindirici olan bölümü. Evet. Yoksa gerçekten gözleri açık giderdi. Evet. Projeyi yaratıyorsunuz ama e, evet. projenizi Doğru ters yüz ediyorlar. Yaşamadan sonuçlarını e, göremeden e, şey yapıyorsunuz. E, elinizin altından evet. proje kayıp gidiyor. Yani o bir şeydir tabii. O bir o dönem e, bir, bir tarihsizlik dönemidir. Ve, evet. Kendi koşullarını galiba yaşamasını sağlayacak koşulları tam Oluşturamamanın değil mi yani bir, bir yanlış strateji. Şey Ülkeye ihanet mu? diyorum ben ona. Yani toprak vatana ihanet evet. başka türlü nasıl yorumlanabilir? Bu memleketin çocuğunu okutmuyorsanız, bu memleketin halkına hizmet üretmiyorsanız, onu sadece bir, e, gene şeyin, İsmail Hakkı Tomcu'nun deyimiyle iş hayvanı olarak görüyorlar diyor. Yani insanınızı iş hayvanı konumuna getiriyorsanız, burada e, düşünülmesi gereken, takviyeyi önümüze koyup düşünmemiz gereken şeyler var. Şimdi yaşamı da aslında bir ben, destansız seriler. Belki kısaca da ona da değinelim. Şöyle söyleyeyim. E, İlhokulda başarılı bir öğrenci öğretmeni diyor ki sen ilerisini oku diyor. O da okumak istiyor ama önünde engeller var. Ailesi engel, amcası engel. Okumuş bir işe yaramaz. Bir baltaya saf olamamış. E, Cebine annesi 3-5 kuş para e, dikiyor. E, veyahut çıkınına çıkınını. E, İstanbul'da yürüyerek e, yüzyıl Bulgaristan taraflarından İstanbul'da cebindeki 3-5 kuruşu sandık bir avukata kaptırıyor bir İstanbul paşasına gidiyor paşam işte bana yardımcı ol okumak istiyorum diyor o aşağılıyor diyor bir ki sen kim okumak kim okumak zenginlerin okumak parası olanların işi diyor o da büyük bir üzüntü içerisinde ne yapacağını düşünürken diyor ki sen de hadi akılıyor ananda babanda da mı akılıyor yani seni oralardan buralara gönder git diyor işinin başına orada diyor çalışacağın yerde çalış diyor böyle bir umutsuz ortamda çıkıyor dışarıya. Diyor ki paşa efendi inşallah 20 sene sonra ben sana nasıl okuduğumu göstereceğim. İnşallah 20 sene sonra zaman bizi bir araya getirir de benim okuduğumu görürsün diyor ama görüşemiyorlar tabii oradaki yaşamda. Hemen çıkıyor Milli Eğitim Bakanı Şükrü Bey var o dönemde nazır. Girmek istiyor ama e, kabıcılar bırakmıyorlar. Kabıcıların meşgul olduğu bir anda elindeki dilekçeyle içeriye giriyor. Okumak istediğini söylüyor. Ve de diyor ki ben diyor Bulgaristan'dan geliyorum. Göçmen çocuğuyum. Okumak istiyorum. Lütfen yardımcı olun. İyi niyetine inanıyor bakan. Diyor ki seni diyor kendi memleketime, Kastamonu Öğretmen Okulu'na göndereceğim. Git muallim ol, öğretmen ol ve ülkene yardım et diyor. Eğer diyor memnun kalmazsan o koşullardan seni diyor İstanbul'a tekrar alacağım Bana dilekçe yaz diyor. Cebine de 3-5 e, mecidiye harçlık veriyor günlerce Bolu Gerede üzerinden yürüyerek ayakları şişe şişe kan bağlayıp kan otura otura bacaklarına kastamonaya gidiyor. İki, iki buçuk sene orada okuyor. Sonra dönüyor İstanbul'a. İstanbul'u bitirerek işte 1918'den itibaren aşağı yukarı herkesin tarihçisini bildiği bir, bir konuma geliyor. ve, ve Dünya e, kült şey, kültür ve eğitim tarihine girebilmiş tek Türk olarak e, isim yapıyor. E, eğitim ansiklopedilerinin dördüne birden girebilmiş e, başka bir ikinci isim yok. İsmail Hakkı Tonguç adını e, unutulmaz harflerle, unutulmaz şeylerle oraya yazıyor. Ne güzel. Böyle bir böyle bir insan yani. Siz de duygulanıyorsunuz. Galiba köy en üstü bir geleneğiniz var değil mi? Siz gerçekten ailenin... duygulanıyor. Şöyle söyleyeyim. Ben Köyen Sütüsü mezunu değilim. Zaten yaşım gereği öyle olmam da mümkün değil. Ama benim o babam olur. Gönen Köyen Sütüsü'nün ki Isparta Gönen'in Gönen ilk mezunu İbrahim Saka ilk mezunlarından bir tanesi 88 numaralı İbrahim Sakarya'dır. Dolayısıyla genetik olarak bir Köyen Sütüsü bulaşıklığı var. Onun öyküleriyle Bunu, büyüdünüz belki. Kesinlikle onun öyküleriyle büyüdüm. Babam eğer e, öğretmen okuluna gidemeseydi 1940 yılında, bugün e, 150-200 koyun olan bir sürünün başında çobandı. E, aynı aileden gelen biri olarak ben de çobandım. Kesinlikle çobandım, bir yürütçücü olarak. E, Toros dağlarının bir yerlerinde koyun gidiyor olacaktım. <gülüyor> Tonguç sayesinde yani şey bu azıma düğümleri fark ediyorsun zaten onu. E Tonguç sayesinde bir ailenin birkaç ailenin e, yaşamı binlerce ailenin yaşamı değişmişti. O nedenle birçok insan e, Tonguç e, soyadıyla birlikte Tonguç baba diyorlar. Yani e, illerde bir insanın maddi ya da şey e, irsi anlamda genetik anlamda babası olması gerekmiyor. Hayır. Siz ona e, babalık ediyorsanız, ona sahip çıkıyorsanız, onu okutuyorsanız, onu topluma kazandırıyorsanız baba başka nasıl tarif edilir? Tabii, tabii. Herkes baba diyor. Kesinlikle öyle. Ben incelemelerimde e, soruyorum e, enstitülü abilerimize yani e, sizin kendi babanız yok mu? Niye Tonguca baba diyorsunuz? ben bilmiyor muyum? Biliyorum ama e, oradan çıkacak farklı bir e, yaklaşım, farklı bir düşünce, bir araştırma konusu olabilir. E, onu incelemek adına bir şey saplayabilir miyim diye. Herkesin kendine özgü ayrı bir hikayesi var. Onu anlatıyorlar. Ama Tonguç Baba. Evet. Tonguç Benim Baba. de köy enstitü, bizim Akşı köy var biliyorsunuz. Evet. Şimdi ilçe oldu yeni ilçelerden. Bizim daha köylerindeki çocukları, yoksul çocukları toplayıp oraya götürüyorlar. Ee, orada e, örneğin bizim günde olmuşta da Karadere diye bir köyümüz vardır. uçmaz, Kervan Geçmez Karadere adı üstünde. Karadere. Orada e, e, bizim e, bir abimiz vardı. O ilginç öyküler anlatırlardı. Daha sonra şey vardır. E, Yusuf Bozkurt vardır. Sülles diye güzel bağlı, güzel güzel sulu Akseki'nin güzel suluğunda ayağında e, kayalarda taşlarda dedi, demin söylediğiniz gibi keçi otlatma e, nedeniyle yaralar oluşmuş ama ayağına giyecek ayakkabı yok şeyden e, müdür Vehbi Günal işte daha sonra belediye başkanlığı yaptı şeyden. 74'te öldü olmuştu Vehbi Günal e, dolarada müdür, okul, baş öğretmen yani hani o denir ya Allah'ın da tam anlamıyla öyle 8-10 tane çocuğu topluyor götürüyorlar şeye, e, aksaya getiriyor aksuda e, doktor bayan, Bediye Hanım diyor ki bu çocuğun ayağında yara var yani bu, bu şekilde bunu alamam diyor ...Vehbi Bey çocukları dışarı çıkartıyor. Bak diyor. <gülüyor> Eğer bu çocuğu almasın diye... ...bütün çocukları alır götürürüm. Ondan sonra seni sen düşünüyor. Rasi kaplan var o zaman. Evet. Yani, yani Cumhuriyetin, Yılmaz. Hemen ben de onunla ilgili bir şey anlatayım. Evet. Hamit Özdenet diye orada eğitim başı var. Evet. İki tane kez çocuk geliyor... Evet. Ee, kel çocukları yara. görünce yara dere içerisinde almak istemiyorlar. Diyor ki sorumluluk bende iki ay bana müsaade edin, Ben bu çocukların kelini geçireceğim. Ne varsa bildiği yöntem ilaçtır, yıkamadır, şudur budur ve geçiriyor adam evet. ve o çocuklar öğretmen oluyor. öğretmen oluyor. İnsanın içine çıkıyorlar. Saçları Şimdi bizim, e, saç kıran oluyor. O Yusuf Bozkurt'un çocukları evet. Antalya'da tanıdan bizim Mehmet Ali Bozkurt doktor doktor Öner Bozkurt vardı, rahmetli Orman belediyesi bizim okul arkadaşımızdı, belediye parkı ağaçlarımlarını bekliyordum. Yani o kuşak, o kuşak öyle yoktan var edilmiş, dağlardan toparlanmış getirilmiş, böyle kır çiçekleri gibi. Kesinlikle kardehlerim. Getir, evet getirilmiş. Ondan sonra bu çatının altında ası kaplanın onlarla ilgili konuştukları, anlattıkları vardır kitapta yer alacak Onlar, onlar değil e, mi? Akşu kitabında. Şimdi, e, şeyi Güzel Suyu e, örnek verdin. Orada bir Hüseyin Aşık hikayesi var. Büyük Hüseyin Aşık. Bir de Küçük Hüseyin Aşık Hı -hı. var. Öksüz bu çocuklar. Okul o kadar çok sahip Belki çıkıyor. Belki o gelen grupla birlikte e, geldiler. E, okul o kadar çok sahip çıkıyor ki e, Büyük ve Küçük Hüseyin Aşık'ı e, annelerinin, babalarının e, okuldayken ölmüşler haber vermiyorlar. Çocuklar gerekçe uydurup haberi okulda tutup onlara e, iş veriyorlar ve çocuklar mezun olunca ya da e, aradan zaman geçtikten sonra öğreniyor. Okul böyle sahipleniyor çocukları. Annelik babalık geliyor. Okul evlendiriyor sonra onları. Yani şu anda müze olarak kullanılan yerde bunların hepsi e, çıkacak olan o Aksu kitabında. A, a, a, onu da hemen söyleyeyim. E, Aktünün <gülüyor> eski adı yani ensüzü kurulduğu dönemdeki adı karanlık sokak. Karanlık sokak. O zamana kadar kullanırdı o isim. Evet, ne kadar yani deseniz, evet. Bilinmezdi. Karanlık sokakta dolanırdı. Evet. Doğrudur. Evet. Yani dükkanlardan ibaretti. <gülüyor> Bunların Sokak. hepsi orada bir şekilde yer alıyor yani. 1941 yılında Rasih e, Kaplan'ın Rasih Kaplan e, da Cumhuriyet'in ayrı bir sayfası. Doğru. Yani ayrı bir fasıl o, o da. Çok ilginç bir adam. E, Rasih Kaplan'ın eee açılışında yaptığı bir konuşma var o konuşmanın metnini buldum ben bir yerden onu bir yerde de hatta yazdım onu. bizim odamdaki deve sürüsünde vardır o Rasi Kaplan'ın konuşması diyor ki biliyorsun sır sırtadır pergeyle şey perge harabeleriyle yan, iç içedir yan yanadır bakın diyor bu insanlar bu serveti şu eserleri ortaya çıkaran serveti buralarda kazandılar Peki biz niye yoksunuz? Biz de varsılı olabiliriz. Biz de böyle şeyler yaratabiliriz. Bakın tiyatrolar yapmışlar. Stadyumlar yapmışlar. Hamamlar yapmışlar. Dışarıdan para getirmemişler. Bu coğrafyayı kullanarak bu parayı kazanmışlar. Buna yedirmişler. İşte sizin yolunuz, yürümekte olduğunuz yol, bize bu varsılılığı kazandıracak. Bize bu zenginliği kazandıracak. Yani gerçekten o... O seferber olma dedikleri şey vardır ya, seferber evet. olma, her şeyde seferber, bir halk, bir ulus. Ta Karsıncı Yılavuz'undan ortaklarına, Kızılç değil mi? Her tarafa 17 tane, 17 mi 21 mi? Toplam 21 ama 21.si Van 21. Ercis. Evet, e, o evet. da yani kuruldu kurulmadığı Kuru... göre başladı, ha, başladı başlamadığı böyle e, açılması, Ernis. kapanması... Ernis, bilmiyor. Ernis de var. Evet. Onunla ilgili Güzel şeyi gibi. söyleyeyim, e, Tonguç e, okulunu kuracağı yerleri tesadüfen seçmiyor, bilinçle e, bakıyor. E, dolayısıyla e, şey 40 e, gözde önce kurulmasını düşünüyor. su kaynakları var diyor. Çobanın birisi perge tarafına yönlendiriyor, orada taş var çok fazla kullanabilirsiniz diye. Gelince Tonguç diyor ki, bakın 2000 sene önce burada kurulmuş bir uygarlık var. Biz de hemen onun bitişine, yakınla bir yere bir uygarlıklar kuracağız. Türk uygarlığı olacak ve e, o günden bugüne ge şey geçiş sağlayan ya da bugünden o güne bağlantı sağlayan bir e, şey olacak. E, bağlantı olacak ama asla tarihi eserleri oradaki yerleşime zarar veren bir düzen olmayacak diyor. Yani zarar vermemeyi de planlıyor. Nitekim kurulan planlarda öyle bir yaklaşım var. ya. Yani. Bunların hepsi düşünülmüş, planlanmış, geleceği e, e, öngörülmüş, e, akılmaz söylüyor asla kader, kader, kader diye açıklamayan Hayır, tabii, şeyler tabii. yani. Tamam ya Eğer her şeyi kader, kader diye yorumlasalardı. E, bugünkü gibi trafik kazaları e, dün evvel gün evet, işte, Akşı yani, tarafında e, evet, şahit evet. olduğumuz e, gene kader, kader diye yorumlansaydı e, birkaç gün önce e, Zonguldak'taki maden kazasında kaybettiğimiz insanlar e, bir şekilde evet. eğitilmiş olacakları için ölmeyeceklerdi belki de. Gerekli önlemler alınmış olacaktı belki de. Yavuz Bey süremizin sonuna geldik. Sohbet gerçekten çok güzeldi. Ee, bir, bir, i̇nşallah önümüzdeki günlerde yeniden başka konularda bu kez yine Akdeniz'in tanıkları ile birlikte oluruz. Değerli izleyenler, bugünkü konumuz Anadolu'nun bir anlamda Akdeniz'in yaratısı olan ve dünya eğitim sisteminde örnek olarak gösterilen Köy iki değerli insanı ama özellikle uygulamacı İsmail Akutonguç üzerine idi. Onun 50. yıl dönümünde İzmir'de yeni kuşak köy enüstüleri derneğinin e, uygulamaya koyduğu, gerçekleştirdiği bir sempozyumda bildiri sunan sayın değerli eğitimci arkadaşımız Yavuz Ali Sakarya idi. Kendisine teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Jesus. 7. <laughs>